Bediüzzaman Hazretleri 27. Sözde, Zeyr'in de iştihadı Cenab-ı Hakk'ın marziyatını kelamından anlamak olduğunu ifade ediyor. Buna göre Cenab-ı Hakk'ın kelamından marziyatını anlamaya çalışmanın keyfiyeti nedir? Bunun için Kur'an'ı öğrenmeye başlamadan, ondaki incelikleri aramaya kadar bir derecelendirme söz konusudur. Şimdi Bediüzzaman Hazretler orada farklı bir mülaza ile söylüyor, iştihat-ı Günümüzde her şeyin sahtesi var ya, en zararlı, en mızır şeylerin sahtelerini de çıkardılar. Yani bu bir toplumda sahteciliğe yelken açma demektir. Yani skaranın sahtesi oluyor, balın sahtesi oluyor, arının da sahtesi oluyor. Bal işçileri sahte bal yapıyorlar onlara da biz kendi sahteciliğimizi aksettirdik yani. Onları da kandırdık. Onlara şeker yutturuyoruz. Onlar da bal yaptık zannediyorlar. Şekerden petek görüyorlar onlarda. Toplumda, toplum ruhunda çok ciddi bir sahtecilik var. Mesela şeyhin sahtecisi oluyor, sahte şeyi oluyor, müteşehhi. Mesela hocanın sahtesi oluyor. E, müştehidin sahtesi de oluyor. Sahte müştehitler çıkıyor böyle. Hamdi Yazır'ın kitabın dibacesinde tercüme, tevil, tefsir faslı var. Behi şaşkın Türkçe Kur'an olur mu? diye bir de sesini yükseltiyor, bunu da söylüyor. Orada Kur'an maliyle diyor, iştahat yapmaya kalkıyorlar. Eline iki tane tercüme türünden şeyler alınca, bunlarla Allah'ın maksadını Kur'an'dan çıkarma, sünneti sayyeden Cenab-ı Hakk'ın marziyatını etme gibi böyle meseleleri basitliklere irca ederek o yüksek payeyi Allah nezdinde çok önemli bir kıymet ifade eden o yüksek mansıbı o seviyeyi ihraz edeceklerine seviyelerine indirme gayreti içinde. Bu da sahteciliktir. Ulumu âliyeyi bilmek, ulumu âliyeyi de bilmek, hadisi tefsiri fıkı bilmek aynı zamanda hepsinin usullerini bilmek, usulü dini bilmek ve gönlünü Allah'a vermek, ilhama açık olmak tıkandığı yerlerde Cenab-ı Hakk'ın ilhamlığının baypas yapıyor gibi hemen onun önünü açacağı şekilde ona inanmak ve yer yer böyle açılmalara şahit olmak Allah'ın ifadelerinden onun muradını istinbad etmek bu yolu oluyor. İştaat bu yolu oluyor. Şimdi bu seviye yüksek bir seviye. Bütün ilimleri bilmek. o normal yani. Diyelim Kütüb-i Sitte'yi bilmek iştahat için yetmez yani. Aynı zamanda o ahkam hadisleri başka yerlerde de vardır. Onun için fukaha-i kiram bazıları bazı hadislere vakıf olamamış. Dolayısıyla farklı bir mütalada bulunmuşlar. Öbürü gelmiş insafla demiş ki o böyle dedi ama bu hadis galiba ona ulaşmamış. Ulaşsaydı bunu söylemezdi. Onun için İmam Ebu Yusuf rahmetullahi aleyhi rahmeten vasıyeten Medine-i Nevre'ye gidince Ebu Hanife'nin iştihadına göre fetva veriyor hep. Ama ölçek mevzuunda, oradaki damdik denilen şey mevzuunda farklı mütealası var. Ama İmam Malik Hazretleri birine kalk diyor babanın evinden, sen bu mevzuda resul Ekrem döneminde işte bu adla, bu ünvanla ölçek olarak kabul edilen o şeyi getir diyor. Adam getiriyor o dönemde tebe Tabi'inden birisi. Diyor ki ben bunu babamdan aldım. Babam da babasından almış, Efendimiz'in döneminde kullanılan şey bu. İmam Ebi Yusuf onu görünce o kanaatinden vazgeçiyor. Ondan sonra ona göre fetva veriyor. Yani çok önemli İmam Ebi Yusuf gibi bir imama bile ulaşmamış olabilir bazı şeyler. Dolayısıyla insan meseleleri kitap ve sünnet üzerinde hep evirmeli, çevirmeli, hep onlarla test etmeli. En sağlam iştahatlarına bile hatta sağlamlığında hiç şüphesi olmayacağı bir kısım ahkam ortaya koyduktan sonra iştihadi ahkam ortaya koyduktan sonra kitap ve sünnette onun daha sahihine ulaşınca ondan dönmesini de bilmeli ki Hz. İmam Hüma, Ebu Hanife Hazretlerinin çok sıkça yaptığı şeylerdendir. Ben dün size böyle söylemişim. Yanılmışım onda. İşin doğrusu şudur demesini bilen bir insandır. Hakpereslik bunu gerektirir. Gönlü Allah'a verme, Allah'a açık tutma bunu gerektirir. Yarınlarda kendisini mahcup edecek görülmemiş hesapların karşısına çıkmamasını sağlamak bunun böyle olmasını gerektirir. Bütün hesapları burada görmek bunun böyle olmasını gerektirir. Böyle yapıyorlar. Bu bir yürek işidir. Şimdi bu seviyeye çıkamamış da yeni Arapça yecelliyor. Bir yerde Şerafettin Yaltkaya muhalekatı şimdiye kadar o cahiliye şiiri olduğu söylenen, kabın duvarına asıldığı söylenen şiirleri Osmanlı döneminde de bir sürü tercüme eden insan olmuş onların hiçbirini beğenmez basit bir medrese ol, kendisinin yaptığı tercümede ön sözünde belirler bununki o kocaman hocalarınkinden daha iyidir ve şu sözü ekler esasen kocaman hoca hatta bazıları İslam'da ama bunlar Arapçayı heceliyorlardı daha yani kitaplara bakıyor böyle anladım diyor filan orada dilin, şatibinin ısrarla üzerinde durduğu, Allah'ın muradını anlayabilmek için Allah'ın kullandığı dil nedir yani? Arapçanın Allahçası o dönemde, o millete mar olmuş, o devrin insanlarına denen şeylerden o insanlar ne anlıyorlardı? Bir kere başta onu anlamak çok önemlidir yani. Onu anlamıyorsanız, böyle harfi manayla değişik komik komik şeyler söylersiniz. İdyumlardır onlar, bir kısım tabirlerdir. Yakıştırır, yakıştırır söylersiniz. Ondan da ahkam çıkmaz. Şimdi o ölçüde biliyorum ben ne kadar Arapça bildiklerini biliyorum o insanların. Fakat Ebu Hanife'yi sorguluyor, Şafii'yi sorguluyor, Malik'i sorguluyor. ve ben de yaparım bunu diyor. Bunun altındaki marazi ruh haleti nedir biliyor musunuz? esas? Bir psikoz var burada, bunda. kompleks var bu insanlarda. Bu seviyeye yükselmek çok zor. Dolayısıyla seviye o mansıbı aşağıya çekiyorlar bunlar. Burada da olabilir bu yani. Kocaman sultanın tahtı bir kat çıkıyorsun, bir kat daha çıkıyorsun, bir kat daha çıkıyorsun. Çok zahmetli bir şey. Ter döküyorsun, handikaplardan geçiyorsun, cenderelerden geçiyorsun. Çıkıp o tahta oturacaksın orada. Öyle değil de bunlar kuyunun dibinde bir tane işte sedir yapıyorlar. Üzerine oturuyorlar Şah İsmail'in tahtı diyor. Ben de yaparım bu meseleyi. Bunlar da işte sahte müştehitler yani. İçkinin sahtesi olur. Müştehinin de sahtesi. Şeyhin sahtesi de olur. Tabibin sahtesi de olur. Günümüzde bunlar var. Esas müştehitin izama gelince orada diyor. Yani o çok yüksek bir paye. istidradi ve kısaca arz ettiğim gibi işte şu şartlara ait olacak şu işi yapabilsin. Fakat orada üstadın çok önemli bir şeye dikkat çekmesi söz konusu. O diyor ki esas Cenab-ı Hakk'ın kelamından onun marziyatını elde etmeye bakıyor adam. Yani birinin işini kolaylaştırma meselesi söz konusu değil. Bir kesimin hoşuna gitme, onlara şirin görünme gayreti değil bu. Günümüzün şartlarına göre, konjöktüre göre, gelip geçici ahval. İşte günümüzün şartları şunu şöyle gerektiriyor. Ona göre Kur'an-ı Kerim'de geçen bazı ahkamı yerinde bulmama gibi bir şey. Hatta şu tarihselcilik meselesi var. Onun altında da bu kompleks var. Bir kısım diyelim menhiyat mevzunda, bir kısım yapılması gerekli olan şeyler mevzunda müeyyidi olarak Kur'an-ı Kerim ortaya koyduğu konular, onlar esas o meseleleri gerçekleştirmeye matuf. İster menhiyatı, ister muratı gerçekleştirmeye matuf. Bugün siz o dinamikleri kullanmadan o meseleleri başka yollarla gerçekleştiriyorsanız Tarihsel de onlar, onlar tarih ile beraber geçti gitti, gömüldü, bir daha dirilmeleri mümkün değil. Önemli olan Kur'an'ın hedef gösterdiği mesele, bu hedefleri gerçekleştirmektir. Siz onları nasıl gerçekleştirirseniz gerçekleştirin. Yani bundan şu da anlaşılabilir. Mesela namaz Allah, ubudiyete müteallik bir mesele ve tabudidir, oruç tabudi bir meseledir. Bunlarla eğer böyle ruh tasfiyesi, nefes teskiyesi, kalp tasfiyesi ve insanın ince bir insan olması, insanları seven bir insan olması, bir humanist insan olması, eğer bu hedeflenmişse, siz bunu başka yollarla da elde edebilirsiniz. Yani onca ibadete kendinizi zorlamaya lüzum yok, manası da çıkabilir bunlar. Bir kere böyle bu batıl, bu yanlış yola, sahte yola bu mülazalarla giriyorsanız, ona da bir çare bulabilirsiniz yani. Bunlar bu yolla da tahsil edilebilir diyebilirsiniz yani o meseleyi. Oysa ki o mevzuda bizim anladığımız o maksatlar, o hikmetler, o faydalar binde biri bile değildir. murad ilahi nedir ve en önemli mesele ahirete layık, cennete layık, ebediyete layık bir keyfiyet kazanma meselesidir. O keyfiyetin kazanılmasını Allah ona bağlamışsa, marziyatını öyle yapmaya bağlamışsa, hoşnutluğunu ona bağlamışsa, o onu bir çeşit sizin için sırrı, sihirli bir anahtar yapmışsa, ahirete giderken, göçerken dilinizin çözülmesi mevzunu o anahtarla çözüyorsa, La ilahe illallah demeniz veya kalben bunu seslendirmeniz o anahtara bağlanmışsa, münkir nekire cevap vermek o anahtarla oluyorsa şayet, terazinin sağ kefesi o anahtarla ağırlık kazanıyorsa, Zatın geçilmezliği o anahtarla açılıyor geçin ateşimi söndürüyorsunuz dedirtiyorsa şayet o çok önemlidir onu biz anlayamayız yani Allah onu ona bağlamıştır sizin fizik aleminde gördüğünüz tenasübilliyet prensibi orada beş para etmez hiçbir şey ifade etmez Allah Celle Celalü bir çeşit fizikle metafizi irtibatlandırır. Bu alemle öbür alemi irtibatlandırır. Burayı bir tohum haline getirir. Öbür alemde başka şeyler onunla meydana getirir, hasıl eder. Aklımız elmez bizim o işlere. Dolayısıyla bunlar çok ciddi bir tabidi mülaza içinde ele alınmalı. Allah emrettiği için o hoşnut olsun diye, ruhi revani Muhammedi memnun olsun diye bu Allah ahirete bir mükafat verecekmiş. Biz ona bağlamıyoruz bu meseleyi ama fakat ondan müstahinlik kalacağımızı da söyleyemiyoruz. Kalamayız çünkü çok önemli bir mesele. Kulluk budur esasen. İnsanların heva ve hevesine göre değil insanların hissiyatına göre yaparsanız O semavi değil arzü olur. O ilahi değil o nasuti olur. O sabit değil mütebedil olur baharda bir çeşit yaparsınız, yazda bir çeşit yaparsınız, kışta bir çeşit yap yaparsınız. Eğer dini mübin İslam getirdiği esaslatla sabisle şayet. Bugüne kadar gelinmiş mesafeye göre söylenmiş son söz ise şayet o son söz söylenmiştir artık. Sizin yapacağınız şeyler onu doğru anlamaya kalmıştır. Şimdi o doğru anlama mevzuunda da dolayısıyla falanın hissiyatı filanın hissiyatı şartlar konjöktür devir zaman başkalaştı işte asır değişti insanlar dünyaya talip oldu falan gibi mülahazalara meseleyi bağladığınız zaman da siz onu tahrif edersiniz sizin kitabınızdan evvelki kitapların o mülahazalarla tahrife uğradığı gibi eskimiş partal bir kitap haline getirildiği gibi birilerince partal bir kitap haline getirirsiniz herkes kendi çağına göre ondan bazı şeyler çıkarır atar ve yine kendi çağına göre onun içine bir kısım batıl yorumlar sokarsa şayet o kendi orijiniyle kalmaz ortada. Değişir tebedül eder. Onu anlama cehdi olmalı. Fakat onu anlama cehdinin arkasında Allah'ın hoşnutluğu aranmalı. Acaba ben Kur'an'a nasıl bakmalıyım? Bunun üzerinde nasıl durmalıyım? Yüreği titri, titri titriyerek, hani cehde değil cüht diyorlar burada. Yani takatını, gücünü son kertesine kadar ve son santimine kadar kullanarak ya Rabbi senin marziyatın nedir burada? Ben bugün Kul felak dedim. şunu anladım. 10 sayfa kadar bu mevzuda senin muradın olabileceği şeylerin hepsini döktürdüm burada. Fakat senin muradına muvafık olmayacağı endişesine kapıldım ben. Hoşnut olmayacağın şeyler söylemiş olabilirim. Ben bunu bir kere daha mülazadan geçiriyorum. Marzi ilahi arama. O zaman o insan Kur'ani olarak kalır. Bir kısım hataları olsa da semavi olarak kalır. Çünkü niyet olarak, irade olarak, azim olarak o mevzuda arziliye talip değildir. nahsutiliye talip değildir. Lahutiliye taliptir. Allah Celle Celaluhu insanları kendi heva ve heveslerine göre şekillenmeleri değil. Kendi muradî subhanesine göre bir şekil almaları, bir keyfiyet almaları. Ve ancak bu sayede kainat nizamına uyabilecekleri mülahazalarıyla bir nizam göndermiş bize. Bu nizamla biz dünyamızı düzgünce yaşıyoruz. Bununla ahiretimizi kazanıyoruz. Bununla tekvini emirlerle müsaade yaşamıyoruz. Çünkü o tekvini emirler onun ilim, kudret ve iradesinden gelmiş. Bu teşri emirler de onun ilim ve kelamından gelmiş. Bir tarafta insanların iradesine vabeste bir şeriat vazetmiş. etmiş. Öbür tarafta da cebri olarak bir determinizma var orada. Şartlı bir determinizma var. Cebri olarak bir kısım kanunlar vazetmiş. Kendi kendine onlar veya işte umumi Cenab-ı Hakk'ın meşriyet maniyesiyle, tecellileriyle halden hale, vaziyetten vaziyette tavırdan tavura inkılap ediyor. Onlarla müsaademe yaşamamamız için bizim bu şeriatı Garra'ya göndermiş. Bu onu tefsir ediyor, onu yorumluyor. Bizimle o tekvin emirler arasında ara buluculuk yapıyor, koordina sağlıyor, köprüler kuruyor kainat şahabını iyi okuyoruz. Marifet adına da bu teşri emirler sayesinde iyi okuyoruz. Ahiret hesabına değerleme mevzunda da iyi okuyoruz. Dünya muvazenesinde yerimizi koruma adına da yine bu mercekle tekvin emirleri okursak iyi okuyoruz. Yanlış yapmıyoruz. Dolayısıyla hem dünyamızı hem de ukvamızı mamur ediyoruz bu sayede. Ama Kur'an'ı olarak kalabilmek için Kur'an'ın yorumlanması tefsiri, tevili hatta bir manada belki açıklamalı tercümesi filan diyeceksek diyorsak, deme mecburiyen kalıyorsak onu bile yine marzi ilahi kazanmaya matuf yapmalıyız. Yani şöyle böyle bir mirsad tefekkür olsun diye Kur'an-ı Kerim'in münif mealini ortaya koyalım. Ya bu insan anlayışıyla bu kadar şayet bu ifade, bu beyan kim bilir orijinal dilde nasıl bir derinliği haizdir falan dedirtmek için yani ille de bir şey ortaya koyacaksak yoksa esası engin bir tevil, engin bir tefsirdir. Onlar ne kadar ifade eder? Kelami ilahi bununla hiç anlaşılmıyor mülazalarına da girmeyelim. Hayır anlaşılır ama o dönemde bile sahabi gibi yüksek daha yüksek firaset sahibi insanlar takıldıkları hususlar oluyordu. Kendi takılmalarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin irşat beyanlarıyla baypas yapıyorlardı atlamalar ancak o sayede oluyordu. Tıkanıkları geçmek ancak o sayede oluyordu. Onların o tıkandıkları noktalarda hep Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir yorum, bir tefsir olarak ortaya koyduğu stentleri vardır. Ancak onlarla o deveran, o cevelan sağlanır. Yoksa onlar da bir tıkanma yaşıyorlardı, aritmi yaşıyorlardı, tam göremiyorlardı. Şimdi esas bunlara talip olması lazım insan. Marzi ilahiye talip olması lazım ki doğruyu bulsun marz ilahiye Talip şayet mi insan doğru diye yaptığı bir şeyi söker bir daha yapar. Nakışı tutturamadım der. Benim elime verilen kanevçiye göre ben bu dantelayı örgüleyemedim der. Nakışlar arasında tenasübü tam yakalayamadım der yani. Tıpkı bir hat gibi, bir ebru gibi orada, bir nakış gibi yani. Bunlarda bile bir bedi mülaza söz konusu ise şayet bu mevzuda çok ciddi şeyler söz konusudur. Onları yakalama, tutma, ortaya koyma, ortaya çıkarma çok önemlidir. Böyle insafla meseleye yaklaşan ve marzi ilahi araştıran onun arkasında olan bir insan, 50 defa yaptığı şeyi söker yapar. Ve şimdi bu kelami ilahi yani, sizin işte hayatınızı doğruya yönlendirecek, sizi Allah'a ulaştıracak, <gülüyor> cennet hayatınızı imar edebilecek bir şey bu. Bunun çok doğru anlaşılması lazım. Yoksa berze hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Mizan hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Cennet hayatınız adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Allah'la münasebetleriniz adına bazı şeyleri yıkmış olursunuz. Meseleyi Allah'a bağlı, O'nun hoşnutluğuna bağlı götürmelisiniz ki bir de bir rahatlık elde edersiniz yani. Rahatlık şudur, endişeyle o meseleyi tanzim edersiniz. Endişeyle örgülersiniz. Fakat şundan dolayı da rahatsınızdır. Ne zaman bunlardan birisinin bir kelimecik yanlışlığını anlarsam hepsini söker yeniden yaparım ben bunu. Hepsini söker yeniden yaparım. Ebu'l Hasan el-Eş'ari Hazretleri gibi Mutezile içinde o beyhanının gücünü tamamen onların düşünce ve telakilerin emrine vermiş. Her yerde kul fiilinin halikidir. Efendim, hüsn aklidir, kubuhta da aklidir yok efendim işte insan iradesi hakimdir gibi şeyler söyleyip duruyor. O ehli sünnetli onlar arasında 50 tane kadar önemli meselede farklı mütala var. O güne kadar cami kürsülerinde, cami minberlerinde merkez Basra hep orada kükreyip duruyor. Meselenin doğrusunu anlayınca halkı kalabalık bir yerde bir camiler camiinde, cami kebirde halkı topluyor orada diyor ki düne kadar ben Size şu konu, şu konu, şu konu, şu konu bu mevzuda her ne söyledimse onların hepsi yanlıştır diyor. Doğrusu şudur diyor. Şimdi bu hakperestlik mülazasıdır. Çünkü o mutezili olarak yaşarken de Hazret Allah'ın izasını araştırıyordu. Ebu mensur-i Allah'ın izasını araştırıyordu. Ebu Hanife Allah'ın izasını araştırıyordu. Bu meselenin bir yanı. Böyle olunca tamamen ona kilitlenince onu bulma kolaylaşır. Yanlış iş yaparsanız geriye dönme de kolay olur. Onur meselesi yapmazsınız. Sizin onurunuz Allah'ın izzeti. Hangisini öne çıkaracaksınız? İzzetin söz konusu olduğu, ilahi hakimiyetin söz konusu olduğu yerde sizin onurunuzdan, gururunuzdan bahsedilmez. Meselenin ikinci şıkkı da şudur. Siz bu ölçüde ona kilitlenirseniz o da sizi yolda bırakmaz. Sizi ilhamsız, esintisiz bırakmaz bizim gibi ümmi insanların bile aklına bazı şeyler getiriyor, bazı problemleri rahatça çözmeye muvaffak kılıyorsa, safiyane ayna gibi kalplerini ona tevcih etmiş insanların kalplerinin onun nazarından, onun teveccühünden mahrum olması söz konusu değildir. Marzi ilahiye talip olma, problemleri çözme mevzuunda, marz ilahi hedefli, Allah rızası hedefli yürüme mevzu, ona kilitlenerek gitme mevzu. ile günümüzdeki fikir işçileri adına bu çok önemlidir. Çünkü onun bir yanı da şudur. Allah rızasını siz birinci hedef yapmışsanız onun dışında hiçbir beklentiniz olmayacak sizin. Dolayısıyla siz beklentisiz adanmış olacaksınız. Biraz evvelki o büyük insanlara vaat edilen şeyler nelerse şayet sizin içinde aynı ile söz konusudur. Siz de tıkanmazsınız kanıklık olursa o çözer onu o meseleyi. Sizi katiyen varitsiz bırakmaz, mevhibesiz bırakmaz. Size yardımcı olur. Ve kimse onunla sizin aranıza giremez. Ne parayla girebilirler, ne makamla girebilirler, ne mansıpla girerler. Siz şimdi böyle bir adammıştık ruhi içindeyseniz Allah Celle Celaluhu ma weddahike rabbu kevme kala. Size darılmayacak, küsmeyecek sizi yalnızlığın hasreti içinde bırakmayacaktır. Sizi her zaman teyit edecek ve destekleyecektir. Bir kısım nanay oynayan humakayı zaman diyorlar ki idareye talip nüfus falan sızma mızma gibi hikayeler. Bunlar hakiki kulluk kalbini bilmiyorlar. Marziyattan hiç haberleri yok. Allah'ı hiç tanımamışlar. Peygamberi hiç bilmiyorlar. Ahirete bütün bütün kapalı Gözleri kör, kulakları sağır, vicdan mutfağında evrilen, çevrilen şeyler de müzehrafat sadece. Başka türlü düşünemezler ki. Ama bu meseleye bu şekilde kilitlenmiş. Kur'an'a böyle bakıyor. Her şeyi Allah'ın rızasına göre test ediyor, değerlendiriyor. Ve öyle bir kıymet hükmüne varıyorsa şayet bu insanın bulunduğu yeri değiştirmesi mümkün değildir. Cihan hükümranlığını değiştirmez. Çünkü burada her zaman Allah'ın izni inayetiyle Ruhi, Revani, Muhammed'in şehbal açması söz konusudur. Allah'ın namı celilinin minarelerden ilan ediliyor gibi, Allahu Ekber Allahu Ekber ile ilan edilmesi söz konusudur. Böyle çok önemli bir müezzinlik vazifesi dururken, bu önemli vazifeyi bırakıp, yani Allah'ın sizin önünüze koyduğu maideyi semaviyeden kalkıp, başka bir yerde falanın filanın falandan filandan dilendiği getirdiği, sofracık üzerine koyduğu nimetlere talip olma gibi bayağlıktır bu. Pes bayağı bir şeydir yani. Allah'ın sofrasından ayrılıp oralara gitme bayağlıktır bu. O işler olmayacak mı? O işleri yapanların hepsi bayağı insanlar mı? Hayır öyle demiyoruz. Kim yaparsa yapsın. Ben gönlümden talip olduğum şeye talip olmuşum. O işin sevdalısıyım. O benim göz ağrım. Ona vefasızlık yapamam ben. Gözümü ondan ayıramam. O bana bakıyorsa ve ben onun kapısında olduğumdan dolayı ona bakıyorsa gözümü bir an onun kapısından ayırmam ona karşı vefasızlık sayılır. Marziyet ilahiye bu şekilde iki eliyle sımsıkı sarılırsa Ömen ya billahi fakat issemse kebel urvetil uska alim. Onun oradan kopması, herhangi bir çukura yuvarlanması, yalnız kalması, tıkanması bir yerde yolda devrilmesi Allah'ın izni, inayeti, keremi, menni vefası, lütfu, ihsanı yolunda olanları hiçbir zaman yolda bırakmaması adeti ile devrilmeleri, zayi olmaları söz konusu değil. Evveliyetle okumamız gerekli olan kitapları yeniden okunması gerekli olan şeyleri yeni bir üslupla canlılığını ruhlarımızda kalplerimizin derinliklerinde kalplerimizin bütün katmanlarında yeni duyuyor gibi duyacağımız şekilde yeniden her şeyi bir kere daha okumak lazım. Bizim anlayışlarımızda bir partallaşma oldu kitaplarda değil. Anlayışlarımızda bir matlaşma oldu, renk atma oldu, bir ülfet oldu. Bazı konulara kısmen ıttıla, bazı şeyleri böyle ezberebiliyor gibi bilme meselelerin bizim hislerimiz tarafından böyle sığca algılanmasına vesile oldu. Bence bu örtüyü yırtmak yani, meseleye biraz daha engin bir nazarla bakmak lazım. Farklı bir kere daha bir okumak lazım her meseleyi. Bir konuya bakarken o konunun kaç yerde, hangi mülazalarla, hangi üslupla ele alınmış, orada niye öyle, burada niye böyle, siyah ve sibakın gütmesi, yetmesi, meselelerine nazarı itibarı alarak ister Kur'an-ı Kerim mali münifi isterse devamlı okuduğumuz şeyler gene bunları okumalı bir İkincisi, bu okuma esnasında bir araya bir haftalık, on günlük on beş günlük yapabiliyorsak bir aylık böyle bir manada inzivama gördüğünüz gibi bizim inzivalarımız da yine celveti oluyor beş on insanla bazı meseleleri müzakere ediyoruz yani yine insanların içindeyiz tasavvufi ifadesiyle hakla beraber hakla beraberliğimizi sürdürüyoruz insanlarla beraber olsak bile davayı nübüvete varis olmanın gereği de budur halkın içinde esas hak mülahazasını yaşatmak canlı tutmak mevzu İkinci bir mesele önemli üzerinde durmalı arkadaşlarımızın her zaman meseleyi sohbeti canana getirmeleri çok önemlidir zeban olmalı bu dünyayı konuşan o kadar çok insan var ki halletsinler Size fikrinizi sorarlarsa sizin içinde biliyorsanız söylersiniz. Bize düşmez yani. O, o türlü hususlarla alakalı meseleleri konuşmaya kalkarsanız hiç bitecek gibi değil yani bu. Dünyada korkunç satrançlar oynanıyor. İnsanların başını döndürecek oyunlar, kumplolar peşinde de şeyler oynuyorlar. Ömür boyu bunları bahsetseniz bitiremezsiniz. Bu aynı zamanda olumsuz yere size ciddi gerilimler hasıl eder bunlar veriminizi düşürür bunlar, sizi meşgul eder, sizi görar, sizi bitirir. Nerede böyle çizgi dışı mülahazalar söz konusu olsa hemen sohbeti canan deyip meseleyi esasa çekmeli ve burada sürekli hep Cenab-ı Hakk'ın marziyatı vurgulanmalı. Allah rızası demeli. İnsanların tabiatı haline getirmeli. Muacir Ahmed Efendi gibi onu rahmetli Hulusi abiden dinlemiştim ben. Üstad Hazretleri'nin odasına misafir ediyor. Misafir oluyor ama işte bir doğudan sürgün gelmiş bir hoca efendi. Kılığı kıyafetiyle de acayip. Böyle bu bizim modern çağ tarihin bilmem hangi döneminden garip gelmiş şıp diye düşmüş tuhaf bir adam. Yatmıyor geceler. O gece yine doğaya sığınıyor. O derken orada kendisine biraz evvel aklıma geldi diyemedim ben onu. Estağfirullah el-Azim Estağfirullah el-Azim Duvarlar lerzeye geliyor Ondan çok küçük Küçüğün küçüğü Küçüğün küçüğü Küçüğün küçüğü bile ben biliyorum Bizzat kulaklarına da duydum Bir yerde gecenin yarısı böyle Ey Habibi Şefik Ey Şefik Habib dediği zaman Kasemle teminat verin Dört defa duvarlar lerzeye geldi Of diye inlediler Yemin ederim taş, toprak, duvar, direk hepsi lerzeye gelmiş bir inliyor ki Muhacir Ahmet Efendi'nin hanımı kalk efendi kalk diyor. Evimize devlet geldi diyor. Kadın beyinden evvel sesiyor o meseleyi oraya bir devlet kuşu konduğunu. Bir liyakatları var ki o gün o ev direk, sütun, toprak, taş hepsi lerzeye gelmiş. O zatın zikrine iştirak ediyorlar. Her yerde herhalde dinlenseydi o zat Meseleleri öyle yüreğinden seslendiriyordu, hislerini bir mızrap gibi kalbini öyle indiriyordu ki çıkaran seslerin sadece çevrede duyulması değil, Allahu alem Hüsnü Hanım'ın ifadesini seslendiriyorum, Meleği Ağa'nın sakinleri de onunla lerzeye geliyordu, Allahu alem. Belli bir yaş, belli bir baştan sonra insan daha bir endişeli hale geliyor insanın içini daha derin endişeler sarıyor. Öbür tarafın ufku görünüyor. Her attığın adım, son adım olabileceği mülahazası yüreğini oturuyor. Dolayısıyla öbür aleme ait endişeler daha fazla insan ruhunu sarıyor. Keşke daha önce de olsa ya yakışıksız düşüncelere, mülahazalara karşı insanı frenlese, gemlese Hatırlarsınız o havf bahsinde Hazreti Ömer Efendimiz Mescide giderken Çelik çavak bir çocuğun Gözlerini bana dikmiş Bakan şu delikanlı gibi Mescide koştuğunu görüyor Ama evlat diyor Bu, bu yaşa bu başa göre değil Ne bu tealük böyle Ya Emir el müminin Dün diyor bizim mahallede bir çocuk öldü Bana çok derin geliyor ölüm öldürmeyeceğine göre kabir kapısı kapanmayacağına göre fani hayat ebedileştiremeyeceğine göre vakileştiremeyeceğine göre insan hesabını ona göre yapmalı oraya görülecek hesaplarla değil görülmüş hesaplarla gitmeye bakmalı evet ben çok çevremde ölüp giden çocuklar gördüm ama zannediyorum o tehalük hiç göstermedi Ey had. şimdi işte. Ey rahmeti bol padişah, Kürmüm ile geldim sana, Ben eyledim hadsiz günah, Kürmüm ile geldim sana. Sermayem o, Herkes sevapla gelmiş, Marifetle gelmiş, Aşkla gelmiş, Şevkle gelmiş, Bana soruyorlar, Sen ne getirdin? Ey rahmeti bol padişah, Cürmüm ile geldim sana Ben eyledim hadsiz günah Cürmüm ile geldim sana Sırtındaki yükün farkında olmak da önemli Bazen insan bir ömür boyu semer gibi onu sırtında taşır da Arkasında bir suvari taşıdığını zanneder Ve iyi bir yolda koştuğu vehimleriyle oturur kal Ama o bir semerdir sana sırtında, yakışmaz insana cürüm, yakışmaz. Ya Afvar, ya Settar, ifir zinubana, westru giobana, ve thaqil mizanana, warham najleyna. Allahum arina al-hakka hakam varzuna tiba, ve arina al-waati la waati ve sallallahu ala sayyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sallam amin